Hake'nin, ya kaldılar Hake'nin kırmızı kartı çıkardılar Olmaz olmaz Ya ben nedir ya siz manyak mısınız ne oldu ya Hemen kırmızı kartı gösterdiniz, heyrola ya golü seyredelim, kırmızı kartım seyredelim Ne iş bu ya Olmaz olmaz golü seyredin, kolu kolu bak kolu atayım mı atayım mı Direkten mi geçiyor, sakdan mı gidiyor, o ona atıyor, o ona bir de 5 dakikanın tam heyecanı içinde hemen kırmızı kartı gösterdiler Ne oldu ya, olmaz olmaz Yok bu düştü. o onu italedi, o bilmem ne oldu? Orada biz Ya bu, bu saçmalık bir şey ya! Vallahi billahi ya! Ne olacağın be? Nasıl hakemdir bu ya? Olmaz olmaz! Oyunun içinde oyun çıkarıyorlar, tam heyecana geliyor, şeye geliyor... O gol diyor, o diyor gol olmadı, o diyor dilekten geçti, o diyor... Hep gol gol, gol gol gol gol diyorlar! Olmaz olmaz! Ama nereden çıktık ne? Nereden çıktık ne? Bunlar toplum farkında değiller ya! Olmaz olmaz!